Osmanlı Yayınevi sunar. II. Murat ve II. Mehmet. Eser: Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo: Kasım Göçmenoğlu. Yöneten: Hüseyin Avnioğlu. İman mücahede ve sabr-ü sebatın tatlı meyveleri vardır. Bu meyveyi devşirmeye bir ömür yetmeyebilir. Onlar kendileri için yaşamadılar. Adalet ve merhamet ordusunun başında, başkalarının huzur ve güveni için can pazarına atıldılar. Bakışları net, görüşleri isabetliydi. Ölüm acılarından kurtulmanın bir tek çaresi vardı. Allah için can teslim etmek, yani şehitlik, hiç durup dinlenmeden soluk solağa bir hayat, din-i devlet, vatan ve millet için. İşte ikinci Murat ve oğlu ikinci Mehmet. Bu ne garip iştir böyle? Görüyorum ki birçok insan babam Çelebi Mehmet Han'ın gayretini boşa çıkarmak ister. Germiyanoğlu Yakup Bey babamızın dostuyken şimdi bizi tanımaz. Karamanoğlu Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Okluk İsarı, Sayitili bölgelerini işgal eder, anlaşmasını bozar. Altı yıldan beri Osmanlıya bağlı olan Menteşoğlu isyan eder. Aydınoğlu ile Saruhanoğlu bir kısım eski topraklarını tekrar ele geçirmenin sevdasına kapılır İsfendiyar Bey yeniden sahneye çıkıp Çankırı, Kalecik ve Tosya dolaylarına hakim olur Bütün bu olanları iyi niyetle açıklayamam Düşünürüm, düşünürüm Bir türlü aklım ermez Ne dersin Bayezid Paşa? Anadolu'yu tekrar Ankara Savaşı sonrasına döndürmek isterler Sultanım Peki bu kimin işine yarar? Ümmeti Muhammed'in bunda ne çıkar olur? Söyleyebilir misin Lala Sultanım daha iyi bilir Bütün bunlarla birlikte Bizans Bizans da böyle bir durumda Amcam Mustafa Çelebi kışkırtır Osmanlı mülküne gönderir Haber aldığımıza göre Mustafa Çelebi Aydınoğlu oğlu Cüneyt Bey'le birlikte Gelibolu'ya çıkmış Halkın teveccühüne de mazhar olmuş Ne de olsa çile çekmiş Olgun bir şehzade Bizim çocuk olduğumuzu mu söylemek istersin Lala Bak Lala Durum gittikçe ciddileşiyor Emanete ihanet etmemek gerek Git yarar askerlerimle bu işi hallet Emredersin sultan. İkinci Murat devri de Çelebi Mehmet devrinden farklı geçmedi Bir anda her şey eski haline dönüverdi sanki Bayezid Paşa Bizanslıların hoş davranmamasına rağmen İstanbul Boğazı'nı geçerek Edirne'ye geldi Rumeli askerlerini topladı. Kendisini ikaz ettiler ama o aldırmadı. Paşa, paşa eğer maksadın bu askeri Mustafa Çelebi karşısına çıkarmaksa yalnız kalırsın sözleri kulağına hiç girmedi. Sultanımız Murat Han'ın emridir. Verilen görev yapılır dedi. Ve iki ordu Derede karşılaştılar. Fakat ikinci Murat açısından durum pek iç acıcı olmadı. Bayezid Paşa yapayalnız kala kaldı. Yanındaki bütün asker Mustafa Çelebi'nin yanına geçti. Çandarlı Zade İbrahim Paşa, adı, şekli ne olursa olsun amcam Mustafa Çelebi devletimize kast etmiştir. Düşmanların keyiflenmesinden de mi bir şey anlamaz? Bayezid Paşa ki bu devlete lazımdır, lakin idam edilmiştir. Sözün kısası. Bu işin şakası yok. Önce Bizansla görüşüp desteğini kesmeliyiz, sonra diğer Avrupalı devletlerle ittifak yapmalıyız. Mustafa Çelebi Gelibolu'dan güçlü bir orduyla Anadolu'ya geçti. Bizim askerimiz az. Bilmem ki başarabilir miyiz, Emir Sultan Efendi Hazretleri. Müsterih olun sultanım. Bütün güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Yeter ki niyetlerimiz Allah için olsun. Kimin niyeti sadece Allah içinse, Allah onu dünya ve ahiret endişelerinden kurtarır. Belki Bizans'ın yardımı onlarla ama müminlerin duaları sizinledir. Dost olarak Allah yeter. Hadi öyleyse, gaza niyetine. Ne diyelim kısmette bu da varmış Karşımda amcamın bana karşı topladığı bir ordu Ebu Leheb de efendimizin amcası değil miydi? Kısmet işte Mustafa Çelebi askeriyle birlikte Bursa'ya doğru geliyormuşsun Hemen yolları kesilsin Ulubatçay üzerindeki köprüyü yıktırın Fakat bu köprünün yıkılması bizim dönüşümüzü de imkansız kılar Bu meydana dönmek için gelmedik Lala Ya zafer kazanırız ya da ölürüz Mihaloğlu Buyurun sultanım. Karşı taraftaki uç beylerini iyi tanırsın. Bir fırsatını bul onlarla görüş. Bizim düşmanımız onlar değil. Bizans ve bütün küffar ülkeleridir. Gayrimeşruluğu alet olmasınlar. Bunca düşmanın yanında bizim birbirimizi kırmamız yakışık almaz. Haklısınız sultanım. Merak buyurmayınız. Allah'ın izniyle gerekeni yaparım. İkinci Murad'ın bu azim ve kararlılığı çevresindeki devlet adamlarına çok güven verdi. İki ordu karşı karşıya gelince de Mihaloğlu karşı tarafa seslendi. Talih Sultan Murad'a güldü. Bu defa herkes Mustafa Çelebi'yi yalnız bıraktı. Devlette de bir büyük badireden kurtuldu. Bizans'ın iki yüzlü politikasından hoşlanmayan Sultan Murad hemen İstanbul'u kuşattı. Bu altıncı kuşatma öncekilerden daha etkili oldu. 50 günden fazla sürdü. Bu defa Bizans, Karaman ve Germiyan'ın da yardımlarıyla ikinci Murad'ın kardeşi Isparta Sancak Bey'i Mustafa'yı kışkırttı. Bu defa Mustafa padişahlık iddiasıyla ortaya çıktı. Halbuki Şehzade Mustafa henüz 13 yaşındaydı. Sultan Murad bu meseleyi de halletti ve sene 1426'ya gelip çattı. Eflak, Arnavutluk ve Mora üzerine yapılan sefer başarıyla tamamlandı. Anadolu beylerinden Çandaroğlu İsfandiyar Bey Osmanlı'ya bağlandı. Kızını zevci olarak Sultan Murad Efendimiz'e verdi. Sultan Murad Efendimiz de iki kız kardeşini İsfandiyar Bey'in oğullarına verdi. Karamanoğlu Mehmet Bey Antalya kuşatmasında kaleden atılan bir güllenin altında kalarak öldü. Yerine geçen Karamanoğlu İbrahim Bey, İsparta ve dolaylarını ikinci Murad Efendimiz'e bıraktı. Aydın ve Menteşe Beylikleri ortadan kaldırıldı. Aydınoğlu Cüneyt Bey artık cezasını buldu. Germiyanoğlu Yakup Bey vefat ederken yerine ikinci Murad Efendimiz'in geçmesini vasiyet buyurmuş. Germiyan ülkesi artık Osmanlı ülkesi oldu. Anadolu'da siyasi birlik sağlandı. Sultan Murad Efendimiz Anadolu işleriyle uğraşırken akıncılarımız Rumeli topraklarına girdiler. İbrahim Paşa, Rumeli'den gelen haberlere göre Bizans, Selanik şehrini Venedik'e bırakmış. On yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış olan bu şehir Bizans'ın mıdır ki Venedik yönetimine bırakılır? Bu Venediklilerin Osmanlı ülkesine tecavüzüdür. Bu konuda müsamahaya yer kalmamıştır. Bir yandan bize haraç teklif eden Venedikliler, diğer yandan Eflak Bey ve Macar Kralı ile ittifak peşindeler Sultanım. Önce Bizans'a haddini bildirelim. Bizans'la anlaşma tamamlandı sultanım. Bu anlaşmaya göre Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında... ...Yıldırım Bayezid'den sonra Bizans'ın eline geçmiş topraklar bize geri verildi. İmparator yılda 300 bin akçe vergi ödemeyi kabul etti. Şimdi Venedik üzerine yürüyelim. Deniz gazilerimiz Venedik adalarına akınlar yapsınlar. Hamdolsun. Venediklilerin tezgahladığı şehzade olayı kolayca halledildi. Venedik şimdi kendine müttefikler aramaya başladı. Venedik'le savaş halinde bulunan Sırp despotu nasıl olduysa Venedik ittifakına girdi. Elçilerimizi kabul etmemiş. Sırp despotu garip şaşkınlıklar yapar sultanım. Aklı başında değil gibidir. Tez ordumuz Sırbistan'a gitsin. Bu dostumuzun kulağını çekmek icap ediyor. Sırp despotu dersini aldı. Türk kuvvetlerinin girdiği yerler İslam ülkesi oldu. Çok geçmeden Sırp despotu ölmüş sultanım. Despot ölünce Sırbistan meselesi Macarlarla aramızda mesele olmaya başladı. Evet Paşa. Sırp despotu Stefan öldü. Zavallı dünyanın kendisine kalacağını zannediyordu. Oysa her doğan ölür. Sırp hükümdarı da öldü. Fakat despotluğu yerine bırakmış. Bunu tanımıyoruz. Sırp prensesi Olivera dedem Yıldırım Han'ın zevcesi dolayısıyla bizim de büyük annemizdir. Böyle olunca Sırbistan olsa olsa bize miras kalır. Fakat Macar kralı Sigismund bu işe burnunu sokar. Belgrad'ın işgal edildiği haberi geldi. Durulacak zaman değildir. Ölüm hak, miras helaldir. 1429. Osmanlı kuvvetleri Alaca Hisarı, Tuna Nehri üzerindeki Güvercinlik Kalesi'ni ve Macar Adası'nı fethetti. Macar Kralı Sigismund canını zor kurtardı. Yeni Sırp despotu Osmanlı devletine tabi oldu. Eflak Prensi Sultan Murad Efendimize bağlılığını bildirdi. Macar Kralı'yla da 3 yıllık bir mütareke imzalandı. Balkanlarda müttefiksiz kaldık. Donanmamız çok güçlü ama Osmanlı'ya karşı koyabilecek bir kara ordumuz yok. İki Venedik gemisi de Osmanlıların eline geçmeyiz. Osmanlıların denizlerde durumu gittikçe güçleniyor. Daha güçlü yeni model gemiler yapmalıyız. Macar Krali Hristiyan dünyasının en büyük düşmanı ile anlastı. Osmanlı ile mütareke imzaladı. Bu olursa şey değil, bunu papaya sikayet edeceğiz. Ve Karamanoğlu ile anlasma yapacağız. Tek çare, Türk'ü Türkiye kırdırmak. Evet, başka çaremiz yok. Timur'un oğlu Şahruh da tekrar Anadolu üzerine doğru ilerliyormuş. <gülüyor> i̇şte bu çok güzel. Biz de Osmanlı'ya savaş ilan edelim. Venedik devleti ile savaş durumundayız sultanım Timur'un oğlu geri dönmüş Mısır'daki Memluk Kuzeydeki altın ordu devletleri ile ilişkilerimiz iyi Selanik üzerine yürüyelim paşa Selanik Venediklilerin elinde önemli bir üst durumundadır Halk Venedik yönetiminden Hiç memnun değildir Oylama yapılsa büyük çoğunluk Osmanlı yönetimini isteyecektir Venedikliler elçi göndermiş sultanım. Ne isterlermiş gelsinler bakalım. Ne isteyeceğinizi çok iyi biliyorum. Hiç sözü uzatmayalım. Büyüklerinize söyleyin ki... ...Selanik dedem Yıldırım Han'ın hükmü altında bulunmuştur. Bu sebeple benim mülküm sayılır. Mülküm üzerinde kimseyle pazarlık etmem. Ya çekilip gidersiniz... ...ya da gelip çıkarırım. Çıkabilirsiniz. Paşa, Selanik kuşatılsın... Selanik Venediklilerin elinden alındı Selanik yeniden fethedildi Vardar Yenicesindeki Türklerin Bir bölümü Selaniye'ye yerleştirildi Gelibolu önlerinde Venedikliler Bozguna uğratıldı Allah'ın yardımıyla Zafer Müslümanların oldu Allah'a hamd olsun Paşa Venedik meselesi oldu. Babam Çelebi Mehmet zamanında Gönderilmeye başlanan Mekke ve Medine Fakirlerine gönderilen para yardımını da Devam ettirelim Emre derseniz sultanım. Fazlullah o parayı yine Halilül Rahman'a Kudüs'e, Mekke'ye ve Medine'ye gönder ki Molla Yegan hacca niyet etmiş. Parayı o götürüversin. Hazinede yeter akçe yoktur sultanım. Halil Paşa. Buyurun Hünkârım. Sen biraz borç verir misin? Elbette sultanım. Halil sakın rüşvet parası verme. Devletli sultanım. Görülür ki padişahlara hazine gerektir. Eğer izin verir uygun görürseniz Emir buyurun hazine toplayın. Nasıl toplayacaksın anlatır mısın? Sultanım bu memleketin halkında çok mal vardır. Bu çok mal acaba nasıl elde edilmiştir? Bazıları malının zekatını vermez. Evet. Derim ki halkın zekatlarını zorla almak gerektir. Böylece çok mal toplayabiliriz. Hazinemiz zenginleşir. Bu ne sözdür ki söylersin paşa. Zekat ve sadaka yoksulların hakkıdır. Ben zekat yemeye mi layıkım ki Müslümanlardan zorla zekat alayım ve yiyeyim? İyi dinle Fazlullah. Benim memleketimde üç helal lokma vardır ki benim elimdedir. Bu üç helal lokma başka memleket padişahlarında yoktur. Birisi gümüş madenleri, biri kafirlerden alınan haraç, biri de gazalarda elde edilen ganimet malıdır. Benim Allah yardımı gören askerim bu helal lokmayla yaşar. Askerime haram yedirip, Haram kabul etmem. Sultanım, fakirin hakkı olan zekatı biz toplayıp fakirlere biz dağıtalım. Ve yine Allah'ın izin verdiği yerlere sarf edelim demek istemiştim. Helal lokma çok önemlidir. İnsanın boğazından geçen zerre kadar haram, bütün gönül dünyasını mahveder. Allah korusun. Atalarımızın başarılı olması, yedikleri helal lokma iledir. Efendimiz buyuruyor. Eğer yaptığınız ibadetlerden huzur bulamıyorsanız rızkınızı gözden geçiriniz diyor. Sultan, Epirin başkenti Yanya'daki halkta Osmanlı yönetimini istemektedir. Şimdi Yanya'dan bir elçi heyeti gelmiş. Gelsinler. Sehrin alahtarını getirdik sultanım. Buyurun. Hürriyetlerimize, haklarımıza dokunulmazsa sehri savaşsız teslim edeceğiz. Karaca Paşa... Bu insanlar da Müslümanların zimmetine girmek ister Hemen bir bölük yarar askerle gidip yayı teslim alın Allah zimmilere nasıl davranmayı emretmişse öyle davranın Sakın Allah emrinden gayri iş işlemeyesiniz Sene 1432 Sultan Murad Efendimizin Miraç gecesi bir oğlu dünyaya geldi Akika kurbanlarıyla bir ziyafet hazırlandı ...bütün Müslümanlar bu ziyafete davetlidir. Sultan II. Murat da dedeleri gibi fakirleri çok seviyor... ...kendi elleriyle halka yemek dağıtıyor ziyafetlerde en çok yorulan kendisi oluyordu. O da kendisini halkın hizmetçisi olarak görüyor, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için halka hizmeti, bir şeref, karlı bir iş biliyordu. Sultan Murat, Selanik ve Yanya'yı aldıktan sonra Arnavutluk bölgesindeki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmeye girişti. Fakat Venedik, kuzeydeki Arnavut beylerini Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Arnavutlar arasında Osmanlı toprak sistemi uygulanmaya başlandı. Bu usulde toprak işlenmek üzere köylüye emanet verilir, işlenmezse geri alınır, işleyene verilirdi. Buna Osmanlı'da timar denirdi. Bununla Osmanlı Allah'ın herkes için yarattığı, lütfettiği rızkı adaletli bir biçimde mahlukata dağıtmayı hedefliyordu. Sultan, şimdi Venedik'ten ümidi kesen Arnavut asilleri bu kez Macar kralına başvurmuşlar. Ve Macar kralından bir elçi gelmiş. İçeri alın. Büyük Macaristan'ın ve Avrupa'nın krali saygıdeğer Sigismund der ki... Osmanlı ilan üç cüllülük müteareke sona ermiştir... Bosna, Sırbistan, Eflak ve Kuzey Bulgaristan Avrupa ülkesidir. Ve Macar Krallığı'na aittir. Osmanlı'nın buralarda Macar hakimiyetini tanıması gerektir. Gidin o kralınıza söyleyin. Aklını başına toplasın. Biz elde ettiğimiz yerleri ancak aldığımız fiyata verebiliriz. Savaş ile elde edilen yerler böyle verilmez. Sultanım, Macar Krallığı gizli yazışmalarla... Buradaki prensleri kendine bağlamak ister. İşin tuhaf yanı, Karamanoğlu bu Avrupa ülkelerindeki prenslerden daha çok heveslidir... ...Macar ve Venedik'le birlikte çalışmaya. Evet. Yine Karamanoğlu. Biz Avrupa cephesinde uğraşırken, Karamanoğlu Osmanlı Devleti'ni arkadan vurmayı ihmal etmez. Anadolu'ya dönünce ayağımızın tozuyla Karamanoğlu'na karşı sefer yapmak... ...gasp edilen yerleri geri almak vacip oldu. Ama Karamanoğlu İbrahim Bey'in karısı kız kardeşimizdir. Karamanoğlunu affetmemi rica ederler. Bence sultanım Karamanoğlu ile Macarların ilişkisi var. Bu ilişkiyi sağlayan gizlice aracılık eden Sırbistan. Karamanlılar yenilince Sırp despotu ihanetinin ortaya çıkacağından korkarak telaşa kapılmış. Kızı Mara'yı bize zevce olarak gönderip öfkemizi yatıştırmayı hesap eder. Fakat artık Sırbistan'a güvenemiyoruz Paşa. Avrupa topraklarında akınlarımız devam ediyor. Evranosoğlu Ali Bey komutasındaki 70 bin akıncı tam 70 bin esir almış. Sultan Murad Efendimizin Macaristan seferine Eflak ve Sırp prensleri de katıldı. Kral Sigismund karşı koymaya cesaret edemedi. Sultan Murad Efendimiz Edirne'ye dönüyorlar. 137'de Macar ordusu Osmanlı topraklarına saldırdı, Kral Segeismond öldü. 1439'da Sultan Murat Sırbistan'ın başkenti Semendire'yi aldı. Eflak voivodası gelip Sultan Murat'ın ayaklarına kapandıysa da affedilmedi. İki oğluyla birlikte hapsedildi. Çünkü devamlı iki yüzlü bir politika takip ediyor, Osmanlı'nın güçsüz kalmasını bekliyordu. Bu sebeple Osmanlı kendisine güvenmiyordu. Tarih olarak şahidim ki devletler arası ilişkiler hep böyleydi. Devletlerin idealleri yok, menfaatleri vardır. Dostluklar menfaate göre ayarlanır. Dostlukla düşmanlık iç içedir. Dostluk her an düşmanlığa, düşmanlık da her an dostluğa dönüşebilir. 1442 ve 1443 yılları Osmanlılar açısından pek parlak geçmedi Bu yıllarda Macarlara yenildiler Macarlar bu başarılarından dolayı hayli ileri gitmeye başladılar 1444'te Osmanlılar Yalvaç Muharebesinde Sırpları yendiler Bunyadi Yanoş Macar orduları başkomutanı olmuş paşa Akınlar devam etsin ...düşmanın toparlanmasına fırsat vermeyeyim. Voivodina ve Erdel üzerine yapılan akınlar başarılı oldu sultanım. Mezit Bey komutasındaki akıncılarımız Transilvanya'ya girdi. Derhal Mezit Bey'e haber iletilsin ki... ...düşman boş durmaz. Yanoş bütün gücüyle Transilvanya'yı korumak ister. Uyanık olsunlar. Sakın gafil bulunmasınlar. Su uyur, düşman uyumaz. Almanya, Macaristan, Lehistan, Fransa... Ayrıca Papalık, Eflak, Budan, Bosna, Arnavutluk, Sırbistan, Bizans bir araya gelmiş... ...yıllardır ulaşamadıkları emellerine Yanoş komutasındaki bir Haçlı ordusuyla ulaşmayı ümit ederler. Tabii. Karamanlılar da hazırmış. Ona ne şüphe Sultanı? Saramanoğlu'ndan mektup var Papa Hazretleri Oku bakalım Elgin olan surası Söyle diyor Siz oradan biz buradan Osmanlı'nın işi tamamdır Mazharistan kralına da yazmış Öğrendiğimize göre ona da Sen öteden ben beriden yürüyelim Rumeli senin Anadolu benim olsun Osmanlı'yı ortadan kaldıralım Diyormuş Karamanoğlu'na her türlü yardımı yapacağız. Çünkü artık Karamanoğlu haslı ordumuzun Anadolu'daki kolu sayılır. Ve Osmanlı iki ateş arasında kalacak. Bir yanda Rumeli'deki haslı ordusu, öte yanda Karamanoğlu. <gülüyor> Paşa, nedir bu Karaman olduğun hali? Ordumuz Karaman ve Konya şehirlerine girdi. Hep kaçar. Karaman'ın bütün topraklarını işgal ettik ve elimize geçirdik. Enişte mağfiretmem için sevdiklerim kefil olur, yalvarırlar. Yetmez mi bu yaptıkları? Görmez mi ki küffar bütün ordularıyla üzerimize haçlı sefere açmıştır? Osmanlı yok olursa o da yaşayamaz. Bugün bize hedef bilen düşman sana acır mı sanırsın? Karamanoğlu, ne zaman akıllanacaksın? 144'te Sultan Murat'ın büyük oğlu Alaaddin Ali Bey Amasya'da vefat etti. 18 yaşındaydı. Babasının büyük güvenini kazanmıştı. Sultan Murat bu ölüm haberine çok üzüldü. Zaten dünyaya pek kıymet vermeyen bu derviş sultan dünyadan büsbütün soğudu. Macarlarla barış yapmaya karar verdi. Macarlarla 10 yıllık meşhur Seged'in anlaşmasını yaptı. Anlaşmada Macar kralı İncile Sultan Murat da Kur'an-ı Kerim'e el basmışlardı. Aynı yıl Karamanoğlu ile de anlaşma yapıldı ve Karamanoğlu bir defa daha affedildi. Sultan Murat artık dinlenmeyi, tefekkürle meşgul olmayı istiyor ve Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı?" diyordu. Biliyor musun Halil Paşa'm? Efendi Hazretleri Hacı Bayram ile bir gün sohbetteydik. Ona Bizans'tan şikayetçi oldum. İstanbul alınmadan rahat edemeyeceğimizi uzun uzun anlattım. Bana şöyle buyurdular. İstanbul fethedilecek fethedilmeye. Ama fethini sen de ben de göremeyeceğiz Sultanım. Fakat ...Fetih şu köse şekle ...Şehzade Mehmed'e nasip olsa gerektir. Buyurdular. Ben bunu duyunca... ...padişahlıktan çekilmeyi... ...bir an evvel oğlum Mehmed'e görevi devretmeyi düşünmeye başladım. Mehmed'im bugünlerde akil bali oldu. Şimdi idareyi ona devretmek isterim. Doğru söylersin, güzel söylersin de sultanım. Daha çocuk yaştadır şehzadeniz. Halil Paşa'm... Hacı Bayram Veli, uluk kişidir. Dedikleri hep çıkmıştır. Gaybı Allah bilir, bir de Allah'ın bildirdikleri bilir. O Allah dostudur. Ve Allah ona bunu bildirmiştir. Allah'ın bu hükmünü geciktirerek vebal altında kalmak istemiyorum. Bir an evvel bu hükmün gerçekleşmesini istiyorum. Kaderde ne varsa o olsun sultanım. Doğru. Doğru Halil Paşa'm. Ben tahtımı oğlum Mehmet'e bırakacağım. Tez haber gönderilsin Mehmet'im. Emre dersin sultan. <Gülüyor> Allahü Teala Hazretleri, padişahlara güç ve kuvvetin yanında akıl da vermiştir. Ta ki kuvvetlerini aklın yardımıyla yerli yerinde kullanabilsinler. Sadece birini kullanmaları iyi değildir. Padişahlığın taşıdığı mana, bunların ikisini de yerli yerinde kullanabilmekle gerçekleşir. Şu dünyada üç türlü insan vardır. Biri şudur, akıl ve fikirleri yerinde, Geleceği az çok gören ve düşünen kimselerdir. İkincisi, yolların doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak kimselerdir. Ama bu duruma kendi istekleriyle değil, çevre etkisiyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiğinde kafaları alır, kabul eder, söz dinlerler. Çoğu zaman duyup işittiklerine uyarak yaşarlar. Üçüncüleri ise ne kendileri bir şeyden haberdardırlar, ve nete yapılan ikazlara, nasihatlara kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini sanırlar. Bunlar diğerlerinden daha adi, daha alçaktırlar. Ey oğul! Yüce Allah eğer seni ilk sırada saydığım kişiler arasında yaratmışsa sevinirim. İlkinden değil de ikinciler gibiysen sana yapılan nasihatlara kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncü gruba dahil olmayasın. Onlar ne Allah'a ne de insanlara karşı iyi bir durumda değildirler. Padişahlar elinde terazi tutan bir kimseye benzerler. Sen padişah olunca teraziyi doğru tutmanı isterim. O zaman Yüce Allah da senin iyiliğini arzular. Her şey Allah'ın malumudur. Her şey sadece O'nun tarafından bilinmektedir. Bundan sonra sultan sensin Mehmet'im. Bu nasihatlarımı unutma. Sultanım, Haçlı dünyası Sege din anlaşmasını bozdu. Papa'nın temsilcisi Müslümanlara verilen sözü bozmak Günah değil Aksine sevaptır dermiş Edirne dolaylarından bir kısım halk Anadolu'ya geçer Avrupa'da çok büyük bir Haçlı ordusunun Hazırlandığı söylenir Hünyadı ı Yanuş Osmanlı karşısında yeni bir zafer Kazanmanın heyecanı içindeymiş Bütün Balkanları Türklerden Temizleyerek Bizans'a gireceklermiş Haçlı ordusunun Durumu tam olarak öğrenildi mi? Yüz binden fazlaymışlar vezir Azam Çandarlı Halil Paşa'm ne tedbiri düşünür acaba? Baban Sultan yerine gelmediği takdirde düşmana karşı koymak imkanı yoktur. Beyler bu konuda görüş birliği içindedirler. Yapılacak iş olarak bunu görürler. Düşmana karşı onları gönderin. Bu olay atlatıldıktan sonra gene saltanat sizindir. Haçlı ordusunun görünen komutanı Macaristan ve Leistan Kralı Ladislas ama... Ordunun gerçek yönetimi Yanuş'un elindedir hmm. Evet Derhal Manisa'ya elçi gönderin Babam Sultan Murat Han'ı Tahta davet ettiğimi bildirin Babanız teklifinizi kabul etmez sultanım Buyurur ki artık padişah odur Tedbir bulmak ona düşer Öyle ya Padişah biz olduğumuza göre çare bulmak bize düşer Şimdi git biraz dinlen Yarım saat sonra gel Babama bir mektup götüreceksin Bakalım babam Şimdi bizzat benim yazacağım mektuba ne cevap verecek Eğer padişah siz iseniz gelip devletinizi müdafaa edin. Yok eğer padişah biz isek size emrediyoruz. Gelip ordunun başına geçin. Ordumuzun komuta göremini size verdik. Sultan Murat hemen Edirne'ye hareket etti. Fakat ordusunu Çanakkale'den geçiremedi. Çünkü Boğaz haçlı gemileriyle kapatılmıştı. Bu sebeple orduyu İstanbul Boğazı'ndan geçirdi. Tabi İstanbul Boğazı'ndan geçmekte kolay olmadı. Bizans gemileri geçmeyi zorlaştırıyorlardı. Bir Bizans gemisi batırıldı, diğeri de yaralandı. Sultan Murat süratle Edirne'ye vardı. Oğlu Mehmet'i ve Halil Paşa'yı Edirne'de bırakarak Varna istikametine doğru yol almaya başladı. Haçlı ordusu bu haberi alınca hayli sarsıldı. Çünkü bunu hiç beklemiyorlardı. 10 Kasım 1444'te iki ordu Varna Ovası'nda karşılaştılar. Sultan Murat ordusuyla birlikte sabah namazını kılmış ve... Allah'ım, mümin kullarını benim günahımın çokluğundan dolayı küffar elinde zebun etme. İlahi, Habib'in Hazreti Muhammed hürmeti için bu ümmeti sen koru ve Mansur'u muzaffer eyle. diye dua etti. Türk ordusunun en önünde bir mızrağın ucunda İncil'e el basılarak imzalanmış Seged'in anlaşması bulunuyordu. Çok geçmeden savaş başladı ve bir mızrağın ucuna da imzaladığı anlaşmayı bozan Kral Ladislas'ın başı asıldı. Akşam saat 9'a kadar süren bu kanlı meydan savaşında namazlı, niyazlı, dualı Osmanlı ordusu sadece 150 şehit verdi. Düşmandan 80 bin esir alındı, binlercesi öldürüldü. Ölülerin arasında Müslümanlara verilen sözden dönmekte günah yoktur diye fetva veren Kardinal cesarini de bulunuyordu. Çok geçmedi, Edirne'ye bir atlı haberci geldi ve Edirne sokaklarında şu kutlu haberi haykırdı. Sene 1444. İkinci Murad Efendimiz Varna kıyılarında büyük bir zafer kazandı. Efendimiz Balkanlardaki Türk varlığını kesin şekilde kabul ettirdi. Haçlı ordusu perişan oldu. Efendimiz, ordumuz tahtta bir çocuğun bulunmasından pek memnun değil. Dış tehlikeler devam ediyor. Haçlı donanması Karadeniz'de. Yanuş Rumel'den vazgeçmiş değil. Yeni ordu toplama hazırlığında. Efrak Bey'in yerküünü ele geçirdiğini öğrendik. Ya bu askerin buçuktepede Edirne sokaklarındaki gösterisini içindir. Askeriniz Devletin başında sizi görmek ister sultan. Peki buna padişahınız ne der? Oğlunuz da aynı görüştedir han babam Vaktinden önce devşirilen meyvenin tadı olmaz Elbet bizim de vaktimiz gelir Ancak devleti Ali Osman'ın şu anda sizin hizmetinize ihtiyacı vardır Bana gelince devlet bir emanettir Emanet ehline yakışır Murat hemen Mora üzerine yürüdü. Önemli merkezleri kuşatıp ele geçirdi. Akıncılarını Mora'nın dört bir yanına yaydı. Düşmanını moral bakımından iyice yıprattı. Bu arada kendisi de vuruştu. Kılıç kullandı, ok attı, güç salladı. Osmanlı devletinin yeniden toparlanıp güçlendiğini gören düşmanları yeniden yaklaşmaya başladılar. Eflak boyvodası Sultan Murat'la antlaşma yapmak istedi. ...fakat Hünyadi Yanoş tarafından öldürtüldü. Sultanım... ...Macar kralı ve ile anlaşan... ...Arnavutluk beyi İskender... ...Türk kalalarını ele geçirmeye çalışır. Fakat öğrendiğimize göre... ...Venedik'le araları açılmıştır. Arnavutluk seferimizin tam zamanıdır. Hemen hazırlık düzülsün paşa... Tekrar Osmanlı'nın eline geçti Ezan sesleri bütün moraya yayılıyor Sultanım Haçlı ordusu topraklarımıza tekrar saldırır Karaman Bey ile Sırp Prensinin durumu nedir? Yeminlerinde dururlar Sultanım Osmanlı safındadırlar Öyleyse paşa biz de Sofya'ya çekilip hazırlık görelim ve Haçlı ordusunu Kosava'da karşılayalım. Yine 1448 Haçlı ordusu bu defada Kosova'da yenildi. Savaş tam iki gün sürdü. Hristiyan Avrupa'nın Osmanlılara karşı giriştiği altıncı Haçlı seferi de Kosova'da sabun köpüğü gibi sönüp gitti. Aha, sonsuz şükürler olsun Bize yeni bir zafer ihsan etti Sakın kendimize bir gurur getirmeyelim Bu sadece Allah'ın bir lütfudur Allah'ın kullarına yardımıdır Hemen gevşeklik gösterip kulluktan ayrılmayalım Allah kendisi için gayret edene yüzüstü bırakmaz Arnavutluk meselesi görürüm ki bitmemiştir İsterim ki gidelim bu işi de halledelim 1450'de Arnavutluk seferinden dönen 2. Murat Edirne'ye geldi. Oğlu Mehmet'i, Dulkadiroğlu Mehmet'in kızı Sitti Hatun'la evlendirdi. Sultan Mehmet, babasının elini öperek zevcesiyle birlikte Manisa'ya hareket etti. Bu sırada 19 yaşına girmiş bulunuyordu. Sultan Murad'ın sevgili oğlu Mehmet'i, dünya gözü son görüşü bu oldu. 1451 senesinde, Sultan Murat şahsına ait bütün esirlerini salıverdi. Geçmedi 3 Şubat 1451 sabahı Edirne camilerinin minarelerinden üzünlü sala sesleri geliyordu. Büyük Cihangir Fatih'in babası Sultan Murat sabaha karşı ruhunu teslim etmiş Rabbine kavuşmuştu. İyi bir hükümdardı, güzel bir kumandandı. 28 sene padişahlık yapmıştı, şairdi. Bilgindi, Allah ve devlet yolunda her şeyini verdi. Adaletli, iyi huylu ve cömertti. Allah için söylemek lazım gelirse, oğlu Şehzade Mehmed'i de çok iyi yetiştirmişti. Şehzade Mehmed'in yanına son zamanlarında Akşemseddin'i vermişti ki, bu büyük veli Şehzade'nin yanından hiç ayrılmıyordu. İlk öğretmeni Molla Yegandı. Molla Ayaz, Çelebizade Mehmet, Temciidoğlu, Hocazade Muslihiddin Mustafa, Atipzade Mehmet, Molla Sıraiddin, Abdülkadir Efendi ve Molla Gürani Şehzade Mehmet'in hocalarıydı. Hele Molla Gürani oldukça sertti. Şehzade Mehmet gençliğin verdiği heyecanla ilim derslerine fazla ehemmiyet vermiyordu. Oğlunu yakından takip eden Sultan Murat, ona muallim olarak Molla Gürani'yi gönderdi. Bak ha Molla Gürani, oğlum Şehzade Mehmed'in iyi yetişmesini isterim. Seni Manisa'ya göndermek istiyorum. Şehzadeyi gerekirse dayakla yola getirir misin? Hünkârımız uygun görürse gerekeni emir biliriz. Bir hoca efendi geldi şehzadem İstanbul'dan babanız Hünkarımız Sultan Murat Han tarafından gönderilmiş Sizin eğitim ve öğreniminizle meşgul olacakmış <gülüyor> Gelsin Ne söyler görelim Öteki hocalar gibi olsa gerektir herhalde Siz de hepimiz gibi padişahımıza itaat etmeye mecbur olanlardansınız Ve eğer emrine uymayacak olursanız Bununla uslandırılmanız ve cezalandırılmanız bana emredilmiştir Fakat bu bir değnek Umarım ki kullanmaya gerek kalmaz Hemen derse başlayalım P pe Peki başlayalım Şehzade Mehmed'e en çok şeyh Akşemseddin tesir ediyordu. Bu ak şey ona İstanbul'un fethiyle alakalı peygamber sözünü hatırlatıyor... ...Hacı Bayram Veli'nin müjdesinden söz ediyordu. Şehzade Mehmet 11 yaşındayken Manisa valisi oldu. Mahmud ve nişancı İbrahim Beyler yanına Lala olarak verildiler. Bir gün Manisa'da şehzadeyken... Mısır'ın elindeki Akka Kalesi'nin Rodos Şövalyeleri tarafından alındığı haberi gelmişti. Genç şehzade bu haberi duyunca teessüründen ağlamıştı. Akşemseddin ise onu şu sözleriyle teskin ediyordu. Ağlama Mehmet Çelebi. Bir gün gelecek düşmanın Akka Kalesi'nde aldığı ganimetlerin kat kat fazlasını... Sen İstanbul'u fethettiğin zaman alacaksın. Sultan Mehmet şehzadeliğinde savaşlara da katıldı. Varna Savaşı'nda babasıyla birlikte Karargah'ta bulundu. İki Arnavutluk seferine de komutan olarak katıldı. Kosova Meydan Savaşı'ndaysa ...sağ kolda kumandanlık yaptı. Oğlum... ...Mehmed'im... ...sen ile birlikte İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. Bu söz... ...Şehzade Mehmed'in kulaklarında... ...çımladığı durdu. 6 Şubat 1451'de... ...Edirne'ye gelen... ...Sultan Mehmed... ...ilk iş olarak... Babasının vasiyetini yerine getirdi Babası Sultan Murat Arapça olarak hazırlattığı vasiyetinde Şöyle diyordu Öldüğüm zaman Beni Bursa'ya Camiin yakınındaki Oğlum Alaaddin'in Üç dört arşın yanına gömünüz Mezarımın üstüne Büyük hükümdarlar için yapılan Muhteşem türbelerden birini yaptırmayın Vücudumu da doğrudan doğruya toprağa gömün. Türbemin üstünü örtmeyin ki... ...Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bir işaret olan yağmur üstüme yağsın. Mezarımın etrafına dört duvar yapın... ...ve hafızların oturmaları için kenarına mahaller koyun. Etrafıma evlat ve akrabamdan kimseyi gömmeyin. Eğer Bursa'da ölmezsem... Naaşımı Bursa'ya nakledim Bu nakil bir perşembe günü olsun ki Kabirde ilk gecem cuma gecesi olsun Vezirlerim niçin benden bu kadar uzak dururlar? Halil'e söyleyin asıl yeri neredeyse orada dursun İshak Paşa'ya gelince ben ona Anadolu valisi olduğu için babamın cenazesini Bursa'ya götürmek görevini veriyorum Yabancı devletlerin elçileri geldi sultanım Edirne yabancı elçilerle doldu taştı. Hepsiyle tek tek görüşeceğim konuşacağım tebriklerini kabul edeceğim Şimdi rahatlarına baksınlar onlara güzel davranılsın Divan toplansın görüşülecek konular var Diliğiniz derhal yerine getirilecek hünkârım Bütün vezirler toplantıya hazırdır Sizinle dış politikamızı görüşmek isterim Düşünürüm ki Bizans'la barışı koruyalım İstanbul'da bulunan Orhan Çelebi'nin masrafları için... 30 bin akçe ödemeyi kabul edelim. Çorlu'ya kadar bazı yerleri Bizans'a bırakalım. Fakat Sultanım... Sabret Zanus Paşa'm. Ne dersin Lala? Sultanımız nasıl uygun görürse. Cennet mekan babam Murat Han'ın... ...Sırplarla yaptığı antlaşmayı yenileyelim, tasdik edelim. Sırp Prensi, babamın zevcesi Mara Hatun'u... ...babasının yanına gönderelim... ...ve Alacahisar'la bazı yerleri... Maraş Sultan'ın masrafları için Sırplara verelim. Macarlarla üç yıl barış yapalım. Batı sınırlarımızı önce... ...şöyle bir güven altına alalım. Karaman'a gelince... Karaman oldu gene sözünde durmamış... Osmanlı ülkesine saldırmış. Haddini bildirmek icap eder derim. Barışa yanaşırsan ne âlâ. İshak Paşa... ...Aydın ve Menteşe taraflarına gitsin. Oralardaki ayaklanmaları bastırsın. Uygundur. Uygundur. Uygundur. Uygundur. Evet. Uygundur. Evet. İyi evet. Doğrudur. Evet. Karaman üzerine seferimiz neticesini verdi sultanım. Karamanoğlu İbrahim Bey elçi göndermiş. Kızını sultanımızda nikahlamak istediğine bildirmiş. Bir daha da sınırı aşmayacağına yemin de ediyormuş. Bizans'tan da elçiler geldi sultanım. Hayırdır? Bu vakitsiz acele gelişim bir hikmeti olmalı. İmparatorumuz Sekzade Orhan Çelebi için ödenen tahsisatın... İki katına çıkarılmasını ister Aksi takdirde Sehsadeyi hemen serbest Bırakacağını bildirir Görüyorsunuz ki meşgulüz Görülecek işlerimiz vardır İmparatorunuza söyleyin merak etmesin Bu teklifinizi Edirne'ye dönünce düşüneceğim Belki teklifinizi kabul edebilirim de Şehzade Orhan'a tahsis edilmiş köyler bunlar mıydı? Evet hünkârım. Gelibolu'ya bağlıdırlar. Bu köylerin bütün gelirine el konsun. Bu köylerde bulunan bütün Rumları da kovun gitsinler. Bizans imparatoru baksın onlara. Babam Sultan Murat Han Dedem Yıldırım Han'ın yaptırdığı Güzelce Hisar'ın tam karşısına Boğaz'ın Rumeli yakasına bir kale yaptırmayı Düşünmüştü Hatırlarsanız Varna Savaşı'na Giden ordumuz buradan Rumeli'ye Geçmişti Fakat ömrü yetmedi Boğaz geçişini tam kontrol altına Almak için Rumeli Hisar'ın Yapılmasını zaruri görüyorum Bütün Osmanlı ülkesine buyruğumdur ki Ne kadar dülger Kireççi, duvarcı ve kale inşaatından anlayan varsa gelsin. Göz açıp kapayana kadar bu hisar tamamlansın. Sanki seferberlik ilan edildi. Hisar'ın projesini Sultan Mehmet çizdi. Kur'an harfleriyle Mehmet yazısındaki iki mim harfinin bulunduğu yerde birer kule, ha ve dal harflerinin yerine de istihkanlar yaptırdı. Hisar'ın yapılışını duyan Bizans İmparatoru telaşa kapıldı. Hemen Sultan Mehmed'e elçi gönderdi. İmparatorumuz der ki bu yaptığınız yemini bozmaktır. Oysa sizinle barış antlaşması yapmıştık. Bu yapıyı yapmaktan vazgeçerseniz sesade Orhan Selebi için taksisat istemeyeceğiz. Ayrıca vergiyi de arttırmayacağız. Biz yeminimizi bozmadık. Bozmayız da. Yemininizi ancak siz bozarsınız. Bu hisar... ...ülkemin güvenliği için gereklidir. E, i̇yi ama... ...bu Bizans'ı tehdit eder. E sonra burası Bizans toprağı. Öyleyse şimdi beni iyi dinleyin. İmparatorunuz Macarlarla birleşip... ...babamın Rumeli'ye geçmesini engellediği zaman... ...ne kadar güç durumda kaldığımızı unuttunuz mu? Kadırgalarınız boğazı kapadı. Babam Sultan Murat... Cenevizlilerden yardım istemek zorunda kaldı Ben o zaman pek gençtim Edirne'de bulunuyordum Tehlike karşısında Müslümanlar titriyorlardı Sizse onlara hakaretler yağdırıyordunuz Babam Rumeli yakasında bir kale yaptırmaya Varna savaşı sırasında andı içmişti İşte ben o kaleyi yapıyorum Burası benim toprağımdır Kendi topraklarım üzerinde gönlümün dilediğini yaparım bunu önlemek için elinizde ne hak ne de güç vardır. İki yakada benimdir. Anadolu yakası benimdir çünkü halkı Osmanlı'dan ibarettir. Rumeli yakası benimdir çünkü siz savunmasını bilmiyorsunuz. Gidin efendinize şunları söyleyin. Şimdiki Osmanlı padişahı kendisinden öncekilere hiç benzemez. Benim gücümün eriştiği yere İmparatorunuzun hayalleri bile yetişemez. Ve çağ açıp çağ kapıyan tarih sayfalarımda bir eşine daha rastlayamadığım Fatih Sultan Mehmet'in devri başladı. Osmanlı yayın evi sundu. İkinci Murat ve İkinci Mehmet.